1720, numaralı konu, Hazreti Ebubekir'in halife seçildiğinde okuduğu hutbeler. Evet, Hazreti Ebubekir halife seçildiği zaman halka hutbe okudu. Allah'a hamdu sena ettikten sonra şöyle dedi: Ben sizin en hayırlınız olmadığım halde sizin başınıza halife seçildim. Ancak Kur'an nazil olmuş, Hazreti Peygamber dinin hükümlerini açıklamıştır. Bize takva'nın en üstün akıl olduğunu, fiskünde akılsızlığın en koyusu olduğunu öğretmiştir. Sizin en kuvvetliniz benim katımda zayıf. Hakkı ondan alınıncaya kadar zayıftır, sizin en zayıfınız, hakkı alınıncaya kadar benim yanımda kuvvetlidir, ey insanlar, ben ancak Hazreti Peygamber'in yoluna uyarım, kendiliğimden bir şey icat edici değilim, eğer iyilik yaparsam bana yardımcı olun, eğer sıratı müstakimden kayarsam beni düzeltiniz, ben bu sözümü söyler, hem kendim için hem de sizler için Allah'ın affını talep ederim.